Merhaba Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Orhan Yüce. Su Hakkı'nda bu hafta su hakkı ihlallerinden bahsedeceğiz. Bunlardan bir örnek olarak Amerika'nın Detroit kentinde son aylarda yaşanmakta. As aslında son bir senedir, iki senedir Hı -hı. yaşanmakta olan su hakkı ihlali hikayesini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Detroit bir zamanlar ABD'nin en imrenilen kentlerinden biriymiş. Burası bir otomobil firmasının, ismini vermeyeceğimiz bir e, otomobil firmasının kalbinin attığı yer. Aslında Amerika'daki otomotiv endüstrisinin de kalbinin attığı bir yer. Ama e, 2008 kriziyle birlikte burada, bir, yani krizle birlikte bu otomotiv endüstrisi de bundan etkileniyor ve... E, yani ciddi bir kriz başlıyor. Kentin üçte biri göç etmiş. Ev fiyatları inanılmaz rakamlara düşmüş. Ve tasarruf tedbirleri nedeniyle kentin yüzde kırkı elektrik, su gibi hizmetlerden mahrum bırakılmış durumda. Özellikle de kent 2013 yılında kriz dolayısıyla iflasını ilan ettikten sonra bunlar daha da netleşmiş. Hemen şey söyleyelim. Bizim için yabancı bir şey bu kavram. Bir kentin evet. iflas. Nasıl, i̇flasını nasıl ilan edebilir? Amerika Birleşik Devletleri'nde bireyler ve şirketler gibi kentlerinde iflas etme e, ne, uygulaması e, yürürlükte. E, çok arka planını bilmiyoruz. Ama e, bu iflastan sonra e, hayata geçirilenleri e, biliyoruz. Ya da daha doğrusu onları sizinden paylaşmak istiyoruz. Şimdi Akgün 2008 krizinin e, krizinden bahsetti. 2008 krizinin e, yarattığı sonuçlar e, bitmiş değil. 2008 evet. krizinden sonra çok daha fazla yoksulluk, e, istihdamdaki azalma, e, aynı zamanda e, ciddi boyutlarda sosyal hakların gaspı söz konusu. Aslında Detroit'te bunu ee, gösteri nitelikte adımlar atılmış durumda. Bir yanıyla Hı -hı. da şey diyebiliriz aslında bunu kapitalizmin krizi ve neoliberal politikaların iflası bile diyebileceğimiz bir model durumunda Hı -hı. önümüzde. Bunun su alanındaki kısmına ele almak istedik. Özellikle bugün. Çünkü bir Hı -hı. yıldan beri su kesintileri Ücretini, e, su ücretleri ödenmezse buna karşı e, yapılan uygulamaları, utanç verici, e, evet, insanlık, insanlık dışı, dışı Hı -hı. uygulamaları anlatmaya çalışacağız. E, bunun arka planında da şey demek gerekiyor, sohbette biraz daha açarız. E, suyu bir meta olarak tanımlama ve Hı. suyu e, hak olarak kabul etmeme anlayışı. Evet. yatıyor ve bunları kazanmak yani suyu hak olarak talep etmenin ne kadar önemli olduğunu bu şehir bize gösteriyor deyip hı hı. E, Detroit'te yaşananlara işte hızlıca bakmaya çalışalım evet Şimdi son döneme baktığımız zaman su vergilerinde 119 oranında artma görüyoruz zaten daha önceden de belirttiğimiz gibi işsizlik rakamları rekor düzeye ulaşmış boyutta halkın %40'ı Yoksulluk sınırının altında yaşıyor ve hal böyleyken e, bu insanların su faturalarını ödeyebilmeleri artık imkansız hale gelmiş. Dolayısıyla borçları birikiyor ve e, kent yönetimi şöyle bir karar alıyor. 150 dolar borcu olan ya da iki aylık su faturası bekleyen ödenmemiş olan herkes sularını herkesin suları kesilecek deniliyor. Bunun içinde hatta bir taşeron firmayla anlaşılmış taşeron firma gidiyor e, kamyonlarıyla. Ve evlerin başta evler olmak üzere iş yerlerinin e, mesela kesmiyorlar. Onların da borcu olabilir ama önce evler olmak, haneler olmak kaydıyla buraların e, sularını kesiyorlar. Ve tabii dolayısıyla Gent'te binlerce insanın ailenin suları kesik vaziyette ve daha fazlasının da kesilmesi söz konusu. E, i̇nsanlar hani bu şeyin kış pardon yazın ortasında su, tuvalet, banyo yapmak... ...gibi ihtiyaçları için, yemek yapmak ihtiyaçları için bile e, su bulamıyorlar. Yani ekonomik krizin bedelini bu insanlar ödüyor herkesten daha fazla. Su faturasını rahatlıkla ödeyen şirketlerin ise suları akmaya devam ediyor. Evet. Böyle özetleyebiliriz durumu. Evet şimdi bu e, hak gaspına yönelik adımlar atılırken e, onun detaylarını daha da anlatacağız program içerisinde e, ama bir başka e, gelişme yaşanıyor birdenbire. Bu, şir, e, bu bölge içerisinde e, bir dünya su ve gıda şirketi. Evet, Bunca bizim su bildiği. krizi evet yaşanırken onun kuzey bölgesini işletmesi birdenbire bu bölgede Detroit şehrinde büyük bir e, reklam kampanyasına başlıyor. E, i̇şte e, kamyonlarla su getirerek insanlara e, su ihtiyaçlarının karşıladığını ifade ediyor ve bunu bir, e, büyük, bir yüce gibi. gönüllülükle e, falan yapmaya başladığını e, ifade ediyor. E, ama buradaki Hı. sorun e, yani tabii şirket bunu sunarken, bu hizmeti sunarken işte Detroitlerin susuz kalmasına gönlümüz razı gelmedi diyerek yapıyor. Ama asla ambalajlı su bir e, kentin e, temel e, su ihtiyacını karşılama yöntemi değildir. Hı. Bunun birkaç açıdan e, pro, e, sorunu var. Yani ambalajlı su ile hani... ...temizlik ihtiyaçlarınızı karşılayamazsınız. Tuvalette ya da banyoya ihtiyacınızı da karşılayamazsınız. Bu Tabii. zaten yoksul olan insanların bütçesinde... ...hani bugün bir kamyon bedava verir ama... ...ikinci kamyonda Paraydı. çok daha yüksek hmm. e, fiyatlarla temin etmek zorunda kalırsınız bu ihtiyacınızı. Bu anlamıyla sürdürülebilir bir şey değildir. Evet ve aynı zamanda şöyle bir şey de var. yani Bu ambalajlı su sektörü zaten doğa düşmanı ve aynı zamanda dolayısıyla... Toplum düşmanı bir sektör karbon ayak iziyle işte plastik pet şişelerin doğada birikmesiyle daha pek çok şekilde doğayı kirletiyor ve sürdürülebilir bir şey değil yani bunun musluk suyunun yerini alması hiçbir şekilde kabul edilmemesi gereken bir durum ayrıca musluk suyundan biliyorsunuz ki yüzlerce kat daha pahalı yüzlerce kat daha pahalı olduğu için insanların zaten erişimi çok kısa bir süre içerisinde iyice kısıtlanacak zaten olmayan erişimi. Ve bir başka şey de hani bu, bunu hep söylüyoruz zaten ambalajlı su başka toplumların gasp edilmiş suyu aslında. Evet. Başka bir yerden alıyorlar başka bir yerde satıyorlar. Allayıp pulluyorlar çalıntı suyu Detroit'te dağıtıyorlar ondan evet. sonra da bir parayla de, satıyorlar. E, başka bölgelerin yani başka ülkenin değil aynı şirket aslında biliyorsunuz şu dönemde Kaliforniya'da çok ciddi bir kuraklık yaşanıyor. Kaliforniya'nın e, şişelediği suları Detroit'e getiriyor. Evet, kuraklığın ortasında. Kuraklığın ortasında. Kaliforniyalılar da zaten buna itiraz eder durumdalar şu an içerisinde. E, şimdi bu e, aslında girdiğimiz bir parantezdi. E, ama e, bir de şey demek lazım. Şimdi Detroit'in e, bu su sıkıntısını yaşamasının nedeni aslında e, tam da hani bu şirketlerin kar mantığı üzerine kurulu. İşte sistemden kaynaklı bir başka şirket bundan e, kar etmeye çalışıyor. Ya da o Detroit'lerin e, ifade ettiği biçimden yaraya bant yapıştırmak evet, mı diyorlardı? Evet, kurşun yarasına bant evet, yapıştırmak. Evet, kurşun yarasına yani, yara bantı band, yara <gülüyor> yapıştırmak e, diye ifade ediyorlardı. Bundan ilgili bir durum. E, ama e, asıl olarak e, şeyi anlat, anlatıyor olmak lazım. Detroit bu duruma ne, nasıl, nasıl geldi e, ve sonrasında... E, Hani bu devlet politikası e, bu durumu nada, nasıl daha da şiddetlendiriyor? Evet bundan bahsetmek gerekiyor. Şimdi burada söylenmesi gereken şey ilkin şu. 2008 Eylül krizinde aslında kriz e, halkların krizi değildi şirketlerin kriziydi. Bu e, adını vermeden bahsettiğimiz otomotiv sanayisi büyük bir krizin eşiğinde, eşiğinde değil artık iflasın eşiğindeydi. iflas etti. 2008'deki bu iflastan sonra e, gerek Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'nden, gerek Kanada'dan 50 milyara yakın, 50 milyar dolara yakın hazine, e, yardım hazine yardımı almış. Şimdi e, bizim... o dönemdeki biz kriz, e, kriz döneminde şöyle şeyleri hatırlıyoruz e, ve daha sonrasında da hatta bunları e, muhtelif sosyal hareketler e, kampanyalarında slogan haline de getirmişti. E, çünkü... Yıllar boyunca özellikle hı. neoliberal politikalarla birlikte hep anlatılan şey işte piyasa kendi düzeni içerisinde en rasyonel çözümü bulur. Olur. Buna devletin e, kamunun Müdahale müdahalesi e, gerekmez hı hı. E, diye vaazlarda bulunurdu. <gülüyor> bu bir amentü halindeydi. Ama 2008 kriziyle birlikte gördük ki işte kimi şirketlerin batmasına izin verilemez diyerek bir sürü kamu kaynağı e, bu şirketlere aktarıldı. Evet. Ee, i̇şte bu Detroit'in e, işte istihdamını sağlayan, gelişimini sağlayan şirketin batması, iflasını istemesiyle birlikte az önce senin de söylediğin gibi 50 milyar dolar bu şirkete yardımda bulunuldu. Hazine yardımında bulunuldu. Evet. Ama krizin çözümüne yol açmadı. Çünkü istihdam... ...oranları çok düşmeye, düşmeye değil, devam biçimde. Düştü, fabrika kapanınca... ...ve buna bağlı bir sürü sektör... ...kapanınca ama hükümet, devlet... ...bu istihdam oranındaki düşüşe... ...gözlerini kapattı. Yani evet. şirketi kurtarmış olmak... Önemli ...ya da olan borçlarını... Deyerek, e, ...ödemiş olmak Hı -hı. yeterli. Diğerlerindeki... ...yaratılabilecek sorunları... ...yaratabilecek sorunları göz ardı etti. E, Elon'un bir... ...şeyi vardı, raporu vardı... ...bu 2008 krizinden sonra... İşte bu istihdam e, yeni ve daha büyük bir istihdam krizinin 2008'den sonra şekilleneceği doğrultusunda evet. Detroit'te bunu görüyoruz. Evet görüyoruz. Detroit'in borcu zaten hani kentin borcu onu iflasa götüren o borç e, 18-19 milyar değil mi? Öyle bir kentin, borcu, yani, bu kentin kadar. borcu bu. Bunun sular idaresine ait olan kısmı da 6 milyarlıkmış ve bunun sadece 89 milyon doları... ...ödenmemiş su faturalarına ait. Yani yüzde bir nokta... ...kırk Kırk Evet, sadece Bunu, bu yani. Evet, bundan Bunun, dolayı şu anda e, insanların suyu kesiliyor. Bundan dolayı insanların suyu kesiliyor. Kaçak olarak su çekenler ki insanlar herhalde suyumuz akmıyor... ...hadi ölelim diyecek halleri yok. Kaçak olarak kendisine su çeken insanların da peşine e, adamlar takılıyor. Bunun dışında işte e, bir taşeron firmayla Hı -hı, anlaşmış. anlaşılmış... evet. Evet kent e, yönetimi taşeron firmayla anlaşıp hatta bu taşeron firmaya da e, galiba para bayağı veriyorlar. ciddi bir para verip yani altı milyon dolar olması lazım. Altı milyon doları veriyorlar ve diyorlar ki kaçak olarak su çeken evleri tespit edin bunları mühürleyin hani e, o şeylere kapatın kaçak olan kısımlarını. Bu iki kez tekrarlanırsa işte daha fazla para cezası var. Tabii bunların üzerine hep para cezası ekleniyor. Hatta diyor üçüncü seferde tamamen sistemi kırın artık. Evet. Bunun için bir taşeron firmayla anlaşmışlar. Buna para veriyorlar. Evet, Ama paranın... insanların borçlarını <gülüyor> affetmiyorlar. Evet, paranın miktarını da söyleyelim. İşte bu kaçak takibinin e, ve işte su tesisatının yapılabilmesi için belediyenin anlaştığı şirket için kamu fonundan 6 milyon dolar ödendiği evet, evet. söyleniyor. Ee, buna para var ama yani. Şirkete buna para, de var. Diğer şirketin borçlarına da var. Bulunmuş durumda. Evet. Bir başka e, şey bu 2008 krizinin Detroit'te yarattığı etkiye ilişkin olarak bir başka veri de şu. bunu da Dünya Bankası e, açıklamıştı. Bu krizin e, hala hazırda dünyada 2 milyarı geçen yoksulların üzerine 60 milyon yeni Hı -hı. yoksul kattığını söylemişti. Sadece bir yani, sene içinde. Yani evet için, o evet. dönem içerisinde kurtarılan şirket sayısını şimdi ben çok net bir biçimde hatırlamayacağım ama e, çok büyük bir miktar olmak, Hı -hı. E, olmadığını e, hatırlıyorum ama bunun yanı sıra yeni yoksullaşan insan sayısı 60 Milyon, Milyonu bir ülke o, gibi büyük bir ülke gibi açtığını yani. ifade ediyordu. Detroit'te de işte yoksullaşma böyle bir e, durum e, yarattı diyelim. Ara mı vereceğiz yoksa? Bir ara verelim evet. Peki çok ekonomiden bahsettik. Şimdi The Chin'den dinliyoruz. Chips on the water. Tharana ni na ni na no, tharana ni na ni na no, tharana ni na ni kis kisai, akchamodin chaliskisai, chali masiiko gitaik, kamol khewiko sumitaik, tharana ni na ni na, tharana ni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 Jumit harumi Devam ediyor 2008 kriziyle birlikte bütün dünyada dünya yetkisini altına alan iki, 2008 kriziyle birlikte Detroit şehrinin nasıl adım adım iflasa doğru gittiğini ve bunun yoksulluğu nasıl arttırdığını nasıl ihtisam, istihdam krizi yarattığını ve sosyal hak ihlaline neden olduğunu anlatıyoruz programımızda. Bu sosyal haklardan bir tanesi de su evet. hakkı. E, su, su kesintileri başlıyor yoğun bir biçimde şehirde. Nüfusunun yarıdan fazlasının e, su borcundan dolayı, insanların, vatandaşlarının su borcundan dolayı suları kesilmeye başlanıyor, başlanıyor. Ee, şimdi bu su kesintilerinin gündeme gelmesiyle birlikte tabii ki de, toplumda da bir hareketlenme bir itiraz söz konusu ee, evet. insanlar farklı yöntemlerle su temin etmeye başlıyorlar ee, az önce senin de söylediğin gibi e, kaçak yollarla Uzak temin ya. etmeye Hı. çalışıyor ama bunun üzerine e, su e, idaresi e, anormal cezalar kesiyor ve başlarına dert açtıklarını söylüyor Diyor. Birleşmiş Milletler'in uyarısına ilişkin olarak şirketin yaptığı bir açıklama var. Biz diyor ki Birleşmiş Milletler'in bu uyarısını hiçbir şekilde ciddiye almıyoruz. Çünkü Hı -hı. bu bir tercih meselesidir diyor. Hı -hı. Ee, i̇nsanlar e, aslında sistemi dolandırıyor diyor şirket yetkilisi. Yani belediyenin su işletme birimi. Hı -hı. Ee, insanlardan kastı vatandaşlar. Vatandaşlar Yoksul sistemi vatandaş. dolandırıyor aslında ödeyebilecekken. Ödemiyorlar. ödemiyorlar nasıl televizyon ya da işte internet bilmem ne faturalarını ödüyorlar niye su faturalarını ödemiyorlar diyor ama bunu vatandaşlar bir hakaret olarak kabul ediyor çünkü Detroit'te program başında da söyledik çok büyük bir yolsuz şey yoksulluk söz konusu gelirlerde anormal bir düşüş var. Evet. Bundan ilgili bir tane... Senin bir anekdodun vardı. Evet, yani şey daha doğrusu bir su hakkında Detroit ile hmm. ilgili muhtelif makalelerin çevresini yapmaya çalışıyoruz. Oradaki gelişmeleri aktarmaya çalışıyoruz. Onun bir, bir makalede işte bu suyu kesilen dört kişilik bir aile işte dört ile yirmi arasında altı kişilik hatta değişen dört çocukları var. O durumunu izah etmiş... E, diyor ki daha öncesinden işte bu e, iflastan öncesinde e, bir tesiste çalışıyorlarmış kocasıyla ikisi halleri vakitleri yerinde olduğunu ifade ediyor Detroit'in e, seçkin bir mahallesinde oturuyor ve faturalarını ödüyor ama firke, e, şirket e, tesisi kapatmasıyla birlikte bunlar da başka bir mahalleye taşınmak zorunda kalıyorlar şimdi ailede bir kişi çalışabiliyor e, saati 11 dolara e, gelirleri var. Ve diyor ki su faturasını ödeyemiyoruz. Evet. Yani net bir biçimde. Şimdi şirket bunu tercih meselesi falan diye anlatsa da diyor. Hı hı. Biz ödeyemiyoruz ve bu, dur bu durumdan dolayı utanç içindeyiz. Evet diye. utanması gereken onlar değil tabii Aynen. yani bunu da söyleyelim. Nitekim e, artık kimse utanmıyor. İnsanların öfkesi gittikçe büyüyor. Detroitlerin susuzlukla imtihanı artık toplumsal bir öfkeye dönüşmüş durumda. Haziran ayında Detroitli aktivistler ve halk... ...su kesintilerinin suyun bir insan hakkını, hakkı olduğunu savunarak aşağıdaki talepleri dile getirmişler. Onları bir sizlerle paylaşalım. Michigan eyaleti yani kentin bağlı olduğu, Detroit'in bağlı olduğu Michigan eyaleti ve ABD hükümeti... ...insan hakkı olan su ve hıfzızağa riayet etmelidir, uygun davranmalıdır. İki, kesilen su hizmetleri acilen yeniden sağlanmalıdır. Üç, geleceğe yönelik su kesintisi planlarından vazgeçilmelidir... Dört, su hizmetleri için kamusal kaynak sağlanmalıdır. Beş, su vergileri adil olmalıdır. Ve son olarak altı, su için finansman programı yürürlüğe konmalıdır diye taleplerde bulunmuşlar. Aslında 2008'de hükümetin şirketler için yaptığı talepleri insanlar kendileri, kendileri için, için, temel hakları için istiyorlar. Evet, yani çok büyük istekleri yok, çok makul istekler. Zaten devletin varoluş nedeni olan hani sosyal politikaları gereği eee insanlara vermek zorunda olduğu hizmeti istiyor insanlar. Uh -huh. İstedikleri bu daha fazla bir şey değil yani. Evet. evet. Şimdi e, Detroit'te bu su parasını ödeyemeyen evlerin ve şebeke suyunun kesilen evlerin üzerine mavi sprey ile e, uh -huh. boyama işlemi yapıyorlar. Yani insanlar. Evet, memnunuyorlar ve bundan dolayı insanlar çok uh -huh öfkeli bir durumdalar. Evet. E, toplantı yapıyorlar e, belediye ve işte vatandaşların, temsilcilerin, vatandaşların katıldığı. Bu toplantılarda ısrarlı bir biçimde işte bu su borcu e, ödenmesi durumunda su kesintilerinin e, sona erdirileceği yani? evet. söyleniyor. Yetkililer tarafından İnsanlar da diyorlar ki paramız yok, yoksuluz ve bundan dolayı su faturalarınızı ödeyemiyoruz diyorlar. Hı hı. Buradaki talep aslında çok net temel ihtiyaçlara yetecek miktardaki su ücretsiz olmak zorunda. Anladım. Yani çünkü bir süreden beri de pazarlık yapılıyor. Son durum ne hmm. iki ay aslında evet. su kesintilerine. 2 haftalık bir ara Peki. verilecek. Bu süreç içerisinde Detroit yetkilileri mahkeme kararında bunu almış. Yoksul olduklarını gerçekten belgelendikleri zaman faturaları ödeyemediklerini kanıtladıkları zaman... Bir şey verilecek galiba Yani bir süre tanınacak Bu insanlara bazıları da ödemek zorunda kalmayacak Artık onlar çok net değil Ama şöyle bir şey var hani iki haftalık bir aradan sonra kesintiler Yine devam edecek aslında çok evet. büyük bir kazanım Falan yok sadece halkın öfkesini Dindirmek için atılmış bir adım Hatta gibi şirket yetkilisi Bu belediyenin ihale ettiği Şirket yetkilisi şey de söylüyor Bu iki haftalık süreyi Kaçak su evet. kullanımının tespitinde de ...kullanılmaya devam edeceğiz. Yani ee, o sırada dedektiflik yapmaya da devam edecekler. Evet ama bunun karşısında ciddi e, gösteriler falan da yapılmaya başlandı. Ve Detroit e, evlerin suyunu kesen e, kamyonların sevk edildiği tesislere önünde eylemler yapı, yapıldı. Yine tutuklanmalar Yok, var. Hı -hı. E, oradaki göstericilerin sloganı da uzun yıllardan beri atılan... ...bankaların borcu kapatılıyor, bizim Hı -hı. suyumuz... Bankaların Kesiliyor. borcu da hı. kapatılıyor Bizim suyumuz da kapatılıyor hı hı. Çünkü evet. e, insanlardan toplanan paralarla Bankaların borcu e, Kapatılmaya çalışılıyor evet. e, İklim hareketinin aktivistlerinin de Uzun yıllardan beri attığı slogan'dır Hani bankalara para var e, Gezegene yok, para yok Gezegene yok halka yok evet. diye. Aslında yani sistemin nasıl işlediğini Çok güzel gösteriyor Sistemin kimin çıkarına kimin yararına işlediğini de gayet net görüyoruz Bu tip olaylardan Evet, Su Hakkı'nda bu haftalık bu kadar diyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Su Hakkı Kar için değil, yaşam için su.